Tüm Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Özlem Taner'in icrasından dinlediğimiz Seher İnende isimli bir Gaziantep Türküsü ile başladık. Aslında dinlediğimiz bu türküyü Özlem Taner Türkmen Kızı isimli albümünde icra ediyor. Fakat biz o kaydı dinlemedik. Sizlerle paylaştığım kayıt bir TRT kaydıydı. Merak eden dinleyiciler Özlem Taner'in Türkmen Kızı isimli albümüne de başvurabilirler. Sırada bir tokat tüksü var ama ondan önce kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Aslında bu hafta başka bir liste hazırlamıştım ben size. Fakat son anda listeyi değiştirdim. Ağıtların ve ağır havaların hakim olduğu bir liste hazırlamaya çalıştım. Her zamanki tavrımı koruyarak bu programın bir haber programı ya da tartışma programı olmaması Sebebiyle çevremizde bu olup biten şeylerle ilgili pek fazla bir şey söylemeyeceğim. Fakat bu haftaki türküleri Tahir Elçi'yi düşünerek seçtim. Bu vesileyle Tahir Elçi'ye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dediğim gibi bu bir müzik programı olduğundan çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Hatta bu hafta anonslarda da fazla konuşmayacağım. Ama kısaca da olsa sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda üzerimde bir yorgunluk, bitkinlik var ve zihnim darmadağın. Mevsim dönüşüdür, mevsim bir türlü dönemedi, havalar çok dengesiz, onun etkisidir diye düşünüyordum. Fakat bu akşam biraz tefekkür edince şunu fark ettim. Aslında bu yorgunluğumun, zihnimin paramparça oluşunun sebebi biraz Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Bunun ruhsal olarak beni ne kadar gördüğünü, yıprattığını fark ettim. Öyle zannediyorum ki benim üzerimdeki bu hal, Türkiye'de yaşayan birçok insanın ruh halini yansıtıyordur. Zira bu durumu çevremde, arkadaşlarımda, eşimde, dostumda da gözlemleyebiliyorum. Ama bu yorgunluk ve zihnen dağılmışlık kesinlikle bir bıkkınlık değil, ümitsizlik de değil. Ben güzel günlerin geleceğini ümit ediyorum. Ve bu ümidi hiçbir zaman kaybetmiyorum. Böyle de olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Dertleşme babında kısaca bunları sizlerle paylaştıktan sonra sıradaki türkü anons edeyim istiyorum. Ve az önce de belirttiğim gibi bu haftaki programı Tahir Elçi'yi düşünerek hazırladım. Son anı denk geldiği için bir takım uyumsuzluklar var listede ama bunu da hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Şimdi dinleyeceğimiz türkü bir Nefeste Anadolu isimli albümlerin ikincisinden, Abbas Özden, Mehmet Erenlerin derlediği bir tokat türküsü bu. Önceki programlarda sözleriyle de dinlemiştik bu türküyü. Ama bu hafta enstrumental olarak dinleyeceğiz. İsmail Işık, Mücahit Işık ve İhsan Mendeş'in icrasından dinliyoruz. Elçek Tabip Elçek, Sinem üstünden. <Gülüyor> Şimdi sırada yine bir TRT kaydı var. Dinleyeceğimiz türkü Hüseyin Yaltırık'tan Nihat Kaya'nın derlediği bir Rumeli türküsü. Ki önceki yıllarda defalarca farklı icralardan dinlediğimiz bir türkü bu. Do diyez ve fa diyez arızaları alıyor. Yani misket ayağında. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve Emel Taşçıoğlu'nun icrasından dinliyoruz. Çalın davulları. sırada bir Nevşehir Ürgüp türküsü var. Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den Nida Tüfekçi derlemiş bu türküyü. Musa Eroğlu ve Faruk Demir'in icrasından Türkülerim Yarım Kaldı isimli albümden dinliyoruz. Cemal'ım diğer adıyla Şen Olasın Ürgüp. Müzik Anne içinde. Sekizinden bilmişler, bir atımın sekizinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Beni öldür. cema Alganların içinde kaldın cema dinlediğimiz türküde Kıratım'ın Sekisinden Bilmişler şeklinde bir dize duyduk. Genelde yanlış olarak bu dize Kıratım'ın Sekisinden Bilmişler diye okunuyor. Ama az önce dinlediğimiz icradaki şekli doğru. Zira seki atların ya da at gibi eşek gibi hayvanların ayaklarındaki toynaklarının hemen üzerindeki renge verilen isim. Genelde yanlış icra edilen bu dizeyi Musa doğru icra etmesi vesilesiyle seki kavramını da kısaca hatırlatmadan geçmek istemedim. Şimdi sırada yine bir Nevşehir türküsü var ve bu türkünün de kaynak kişisi Refik Başaran. Cengiz Özkan'ın Hayal Mest isimli albümünden dinliyoruz. Tokat Yaylası'nda yaylayamadım. Müzik Vukat yaylasın da Yaylayamadım Yaylayamadım Divane gönlümü anam Ekleyemedim Şu cahil gönlümü anam Ekleyemedim Hadi kardeşime Söyleyemedim, söyleyemedim Ay karanlık bir gecede vurdular beni Ölmeden kabire zaman koydular beni Ay karanlık bir gecede vurdular beni Ölmeden kavrayana koydular beni tun doğu avlu içimde onun atım bal yal gurşun yetim ciğerim dal dinlerim dal vukmozalım vurma vurma kalmayor sensiz Bura Meydan Yeri Değil Soğuk Akarası Vurmaz Alın Vurma Vurma Kavya Devesi Bura Meydan Yeri Değil sokak Akarası Şimdi de Sırada Aysun Gültekin'in icrasından dinleyeceğimiz Zalın felek Değirmenin mü" isimli bir türkü var. Bu türkünün künyesiyle ilgili iki farklı bilgi var TRT'de. TRT'nin repertuar listesinde künye şöyle aktarılmış. Nevşehir Kaynak Kişi Avanoslu Selahattin derleyen Ahmet Gazi Ayhan. Ama notalara baktığımızda Yöre Kayseri olarak gösterilmiş ve derleyen Ahmet Gazi Ayhan olarak belirtiliyor. Açıkçası bu türküyü ben hep Kayseri yöresine ait bir türkü olarak öğrendim. Zaten türküde Kayseri tavrının tezene vuruşlarını da konuya ilgili olan dinleyiciler fark etmişlerdir. Zira malumunuz olduğu üzere Kayseri yöresinin kendine has bir tezene vuruşu var ve icrası da oldukça zordur ama zor olduğu kadar da güzel tınılar verir. Bu tavrın hususiyetleri üzerinde önceki yıllarda çokça durduğum için tekrar onlardan bahsetmeyeceğim. Fakat bu künyedeki meseleyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bazen türküleri derleyen kişiler yörelerinin mızrap vuruşlarını o türkülere aktarabiliyorlar. Örneğin Nida Tüfekçi'nin Perşembe yöresinden derlediği bir türkü var. Perşembenin düzleri ismini taşıyan. O türküde sürmeli tavrı kullanılıyor ve bu artık klasikleşmiş, yerleşmiş bir şey. Bu türküde Nevşehir yöresine aitse bile Ahmet Gazi Ayhan, Kayseri tavrının tezene vuruşlarını bu türküye yedirerek derlemiş belli ki. Dolayısıyla yöresine mal etmiş bu eseri. Şayet gerçekten Nevşehir yöresine aitse. Bu aslında bize yöreler arasındaki geçişliliğin ne kadar canlı olduğunu ve zannettiğimiz gibi yöre yöre ayırmanın, daha doğrusu il il ve ilçe ilçe ayırmanın aslında pek mümkün olmadığını gösteriyor. Türklerin yörelerini, il ve ilçelerini, hatta bazen köylerini aktarmaya çalışıyorum sizlere. Ama yine de her zaman bu yöreler arasındaki geçişliliğin zannettiğimizden çok daha canlı olduğunu akılda tutmak lazım. Bunu hiç unutmadan yöreleri ve türküleri değerlendirmek lazım. Zaten böyle değerlendirmediğimiz zaman kimi hususları anlamakta da zorlanıyoruz halk müziğinde. Bu meselede teknik olarak söylenebilecek daha başka birçok şey var ama anonsu daha da fazla uzatmamak için sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Aysun Gültekin'in icrasından dinleyeceğimiz bu türkü TRT'den alınan bir kayıt. Zalim felek değirmenin döndü mü? <Gülüyor> Sırada Orta Anadolu yöresinde çokça bilinen ve bilhassa da Kırşehir-Kırıkkale havalisinde icra edilen bir türkü. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen TLT kazandırmış. Önceki yıllarda farklı icralardan dinlemiştik. Şimdi Erkut Özkan'ın icrasından dinleteceğim sizlere. Ama bu bir albüm kaydı değil. Merak eden dinleyiciler internette kolaylıkla ulaşabilirler bu kayda. Erkut Özkan'ın icrasından dinleyeceğimiz bu Orta Anadolu türküsünün ismi mezar arasında harman olur mu? Müzik Mezar arasında harman olur mu? Mezar arasında harman olur mu? Kama yarasına aman derman olur Yarasına aman derman ol İmanı Mezar arasana gülen gelir mi? Mezar arasana kanlı gelir mi? Vadesiz ölüme. Ölüme Allah razı olur Görüz alım dünya sana kalır mı? Kazımım aslanım aman yerde yarsız Kaytan bıyıkları aman bana batıyor Kazımım aslanım aman yerde yatıyor Kaytan bıyıkları aman bana Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Hacı Taşan'dan türküler dinleyeceğiz. Bunlardan ilki az önce dinlediğimiz türkünün aynısı yani Mezar Arasında Harman Olur Mu isimli türkü. Ardarda arda bu ikisini listeye aldım çünkü hem Hacı Taşan burada az önceki icrada duymadığımız kimi sözleri okuyor hem de bu iki icrayı ard arda dinlemek eski ve yeni nesil arasında bir kıyaslama yapmak için de Vesile olur diye düşündüm. Bu yüzden listeye aldım türküyü. Odeon Yılları isimli albümden dinletiyorum sizlere. Mezar Arasında Harman Olur Mu? Diğer adıyla Kazımım Aslanım. Döküldü cepanem gülüm topluca mı? Döküldü cepanem gülüm topluca Düşmanımı haklayamadım Zalim düşmanımı haklayamadım Aslanım Kazım'ım anam ne yatıyor kaytam bu gülüm gönlüm batıyor Kezar arasında harman olur kamaya Kama güzel değil olur Kamaya Kama güzel değil olur mu? zime gülüm nedir eyatlı kaytan bu ana oğlum Bu haftaki programda dinleyeceğimiz son türkü yine Hacı Taşa'nın Odeon Yılları isimli albümünden. Türkünün ismi, daha doğrusu Uzun Hava'nın ismi Arifoğlu'na Ağıt. amadan gelenen çıktımlmadan oturdu Ben cümenden son sözümü bitirdi. Doktor ben kendimi yitirdim Yitirdim Kenazem yollarda kaldı nelerim ki bu Zalim doktor ben kendimi yitirdim derdimim muradım kaldı neleri der bu rey sözler eder kelimden aşır kızlar ermay kızlar eder muradım kalbimde kaldı neleri memleği bu Evimde ana şırvacık kızlar vay kızlar Kenazem yollarda kaldı elerim dedi bu. meye mebuspa kam vali geldi görmeye görmeye cenazem yollarda kaldı neneliyimli bu böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk destekçimiz Ünal ustaya çok teşekkür ediyorum sağ olsun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 Leandro Suna, Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Ünal Usta'ya teşekkür ederiz.